Çile. Çile, yüce hedeflere varmanın ve yüksek neticeler elde etmenin tek yoludur. Hakikat yolcusu, çileyle günahlardan arınır, onunla saflaşır ve onunla özüne erer. Çilenin olmadığı yerde ne olgunlaşmadan ne de ruhla bütünleşmeden bahsedilemez. Çile, hakikat erinin, her köşe başında sarmaş dolaş olacağı acı fakat vefalı yoldaşıdır. Upuzun yollar onunla yeknesaklıktan kurtulur. Hayat onunla aydınlığa kavuşur ve kişi ancak onunla yaşamanın zevk ve şuuruna erer. Çilesiz hayat monoton, o olmadan yürünen yollar renksiz ve bıktırıcı, bu yolların garip yolcuları da, Yaşamadan bezmiş talihsizlerdir. Ruh çileyle kemale erer. Gönül çileyle inkişaf eder. Çile görmemiş ruhlar ham, Gönüllerde kolu kanadı kırık ve ölgündür. Çile çalışmaya ve o yolla elde edilen şeylere kat kat değer kazandırır. Çilesiz elde edilenlerse mirastan gelen mal gibidir. Gelişi yemeksiz, gidişi de üzüntüsüz olur. Evet, ancak bin bir ızdırapla kazanılan şeylerdir ki muhafazası uğrunda canlar feda edilir. Bir millet ve bir medeniyet büyük muzdarip ve çilekeşlerin öncülüğünde kurulmuşsa sıhhatli, istikrarlı ve gelecek adına ümit vericidir. Aksine hayatında bir kere olsun ağlamamış, inlememiş ve sancı çekmemişlerin elinin altında doğmuş ve gelişmişse zayi olmayan namzet ve talihsizdir. Dünden bugüne olduğu yer yer çilekeşlerin müşfik ve diriltici kucaklarında zaman zaman da tiranların zulüm ve istibdadı altında kendini buldu ve idrak etti. Ne var ki o var olmanın zevkine erdiği en mutlu anlarını, Başkaları için yaşayan büyük muzdariplerin vesayesi altında duydu ve tattı. Kenan ilinden kalkıp bir meşale gibi Babil'e uzanan, bir güneş gibi Suriye'nin bağrında tulu eden, arkasına takıp sürüklediği kimseler için gözünü kırpmadan cehennemi alevler içine giren ve Nar'ın Nemrudu gövseyerek ateşte cennet cilveleri gösteren büyük muzdariplerin ruhu çekilmiş ve kadavralaşmış bir millete hayat üfleyebilmek için yıllarca Mısır ve Sina arasında mekik dokuyan ve her defasında Tur'da dolup Mısır'da boşalan, nihayet maddenin bağrına indirdiği darbelerle, suya ve toprağa ayrı bir yol, ayrı bir erkan öğreten büyük muzdariplerin, dünyadan başka gözleri bir şey görmeyen, ve bütün bütün maddeleşmiş bir toplumu özüne erdirmek ve onlara ruh iklimine açılan yolları göstermek, daha doğrusu öbür alem düşüncesini yeniden gönüllerde mayalamak için, çevresinde kol gezen tehlikelere aldırmadan, yüce derslerine devam eden ve hakkında bayağların bayası hükümler kesilip biçilirken, ''Hançerle yüreğimi yar, senden dönmezem.'' diyerek hakikati haykıran, Büyük muzdariplerin Ve nihayet gelmiş ve gelecek bütün mihnetkeşlerin ızdırabını Her lahza ruhunda yaşayan Her an yığın yığın musibetleri gözleyen Her an gerilen ve her an kan ter içinde Yeniden dolup boşalan büyük muzdariplerin Evet hep böyle ızdırap gören ızdırap düşünen ve bir mum gibi yana yana eriyip giden bu yüce kametlerin arkasında yürüyenler, hiçbir zaman aldanmadılar ve hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadılar. Ah o aldatmayan rehberler! O özleri saf, kalpleri aydın, başları yüce şahikalar gibi heybetli ve dumanlı, içlerinde binbir ızdırabın boy gezdiği yüce rehberler! ufkumuzun karardığı, kaddimizin büküldüğü ve binbir müşkilin altında ezildiğimiz şu günlerde, onlara ne kadar hasret ve ne kadar iştiyak içindeyiz. Her ideal dönem, bu türlü muzdarip ve çilekeşlerin omuzlarında bayraklaştı ve yükseldi. Onların yerini alan gün görmemiş ızdırapsızların elindeyse yıkıldığı yerle bir oldu iç dünyasını bütün bütün ihmal etmiş, şehvi hislerinin esiri gayya yolcusu ızdırapsızların elinde. Devri saadet sonrasını kana irine boğan bu çilesiz ruhlardı. Daha sonraki devirlerde birbirinden baskın, bütün hoyratlıkların ve azgınlıkların arkasında da yine hep bu ızdırapsızlar vardı. Bir kere olsun sahip olduğu şeyler uğrunda aç susuz kalmayan, yurdunu, yuvasını terk etmeyen, belli bir dönemin zaruri sarsıntılarına, sıkıntılarına maruz kalmayan ızdırapsızlar. Zaten hayatını madde ve konforun levsiyatı içinde geçiren böyle ham ruhlardan hangi fedakarlık beklenebilir ki? Fedakarlık her şeyden evvel, Nefsin sefil arzularına karşı koymakla başlar ve toplumun mutluluğu adına kendi saadet ve hazlarını unutmakla kemale erer. Yoksa her fedakarlık iddiası bir aldatmaca ve toplumun yüzüne savrulmuş bir yalandır. Ah o bilmeyen, ızdıraptan hoşlanmayan nefsim! Rahata... Rehavete müptela ve meftun nefsim öbür aleme ait lezzet ve nimetleri burada yaşayıp burada bitirmek isteyen nefsim kabil insan olmayı kimseye vermeyen ve kemal yolunu bir türlü bilmeyen nefsim gün buralara bulut dağlara düşüncesiyle sefilleşen ve var olmadaki zevkli sancıyı idrak edemeyen nefsim bilmem ki sana Çilenin yükselticiliğini ve temperverliğin öldürücü bir zehir olduğunu anlatabilecek miyim?